Merhabalar, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Bu akşam özel bir konuğum var. Bundan birkaç ay önce Açık Dergi'nin sıkı takipçileri hatırlayacaktır. Seyhan Eros yakın arkadaşlarıyla yaptığımız bir program vardı. O programa o zaman, o gün katılamayan ama şimdi benim konuğum olan Seyhan Eros sevgili eşi. Belgin Çınar konuğum. Belgin abla hoş geldin. Merhaba. Ee, bizim kült dergimizin de e, Bilgi Üniversitesi yayınlarındaki e, koruyucu meleği olduğu için... <gülüyor> ee, önümüzdeki yani 2-3 gün sonra 24 Ağustos 2011... E, ...Seyhan Erözçiliği bize veda edişinin birinci yıl dönümü olacak. Evet. Evet. O nedenle öncelikle sizin ikinizin ilişkisinden konuşalım. Yani nasıl tanıştınız mesela? Ee, biz ne aslında zaman? birbirimizi çok uzun yıllardır tanıyoruz. Hep e, aynı çevrelerin çocukları olarak. Üniversite yıllarından beri işte hisar kahve, bebek kahve falan oralardan tanırız ama öyle uzaktan bir merhabalaşırdık. Hıh. Daha sonra işte benim bir erkek arkadaşım oldu. Ben onunla evlendim. O zaman zarfında Seyhan'la hep zaman zaman karşılaştık. Sonra ben ayrıldım eşimden. İşte o arada tekrar tesadüfi bir şekilde Seyhan'la karşılaşmaya başladık. Ve böyle iki ay içinde falan da hani bir arkadaş olduk daha çok yakınlaştık. Ve evlenmeye karar verdik ve hemen evleniverdik. Yani zaten eski bir dostluk söz evet. konusuydu ve... Ama hani yakın değildik sadece de tanışırdık. Hı hı. Ee, sene kaç oluyor dolayısıyla? 91 oluyor. 91. Hı hı, tam 10 yıl sürdü evliliğimiz. Geçen yılda bitti. Yani... Evet. Yani e, peki... Hem zaten e, eskiden bir dostluğunuz ve işte 10 yılı süren bir e, evliliğiniz olduğuna göre e, Seyhan Erçel'in e, şairlik tarafına e, en yakından e, şahitlik edenlerden birisin. Evet. E, nasıl şiir yazardı, nasıl şiir çalışırdı? Ya Seyhan aslında çok ilginç bir adamdı. E, şair kimliği ve hani işte reklamcı kimliği farklı kimlikleri yoktu hani şair olarak başka davranan başka düşünen bir adam değildi ee, hayatta her şeyi algılayışı da aslında hep bir şair gibiydi ama o hani tuhaf romantik bir duygusallık e, sulu gözlük şeklinde hı hı. değildi e, çok hassastı her şeyi çok derinden algılayan bir adamdı ama günlük hayatta da onu çok dışa vuran bir adam olmadığı için onlar bir şekilde şiir olarak çıkıyordu ortaya. Ama evin içindeki Seyhan da işte o şair Seyhan'dı. Herkes gibi tepkiler vermezdi. Dolayısıyla öyle bir ayırım yapmak çok zor. Herkes gibi tepki vermezdi? Hani genel ne geçer tepkileri yoktu onun. Olayları hep kimsenin yakalamadığı, fark etmediği bir yanından hmm. yakalardı. Onun kızdığı şeyler genelde kızılan şeylerden daha farklı olurdu. Hmm. İşte onun çok ince bir iç dünyası vardı. O da onu şair yapmış. <gülüyor> Ama hayatta da öyle bir insandı. Ee, bir de reklamcılık evet. yönü vardı. Ee, bu hep tartışılmıştır. Özellikle 80 sonrası dönemde işte reklamcılıkla hayatını kazanan şairler meselesi. Hmm. O tartışmalara, o sınıflandırmalara nasıl bakardı? Ya o konuda çok soğukkanlıydı. O tartışmanın şeyine kendini hiç kaptırmadı. Hani ondan ne yerindi, ne hmm. onu ciddiye alıp o tartışmaya girdi. Ama reklamcılığı çok, Seyhan sadece bir meslek olarak yapmış bir adamdır. Hani hiçbir zaman o reklamcı çevresine çok dahil olmuş, öyle yaşamış bir adam değildir. Zaten o öncelikle işte şair olarak tanıdığımız ve arkadaşlarının onu tanıdığı haliyle bir insandı. Zaten de bundan bir beş yıl kadar önce en son çalıştığı işinden ayrıldı ve reklamcılık hayatı da orada bitti. Çünkü hani o reklamcılık insanı biraz yoran ve tüketen bir iş. Ha. Seyhan da orada bir hızı kesilmişti, sıkılmıştı, bıkmıştı. İşler de o noktaya gelmişti çalıştığı şirketteki işler. Orada bıraktı ve ondan sonra da reklamcılıkla ilgili pek bir şey yapmadı. Daha sonra Bahadır'la bir reklam şirketi kurdular şair arkadaşı. Bahadır, Bahadır, Bahadır Bayrıl'la. İşte o iş ufak ufak devam ediyordu ama o işte hızlı reklamcılık şeyinden çıkmıştı. Evet. Ee, ama bu sırada bir de Şiiratı'nı, Şiiratı dergisini e, çıkarmaya evet. başlamıştı. Ee, onun e, ilk mutfak şeyine şahitlik ettiğini tahmin ediyorum. Aha, evet. <gülüyor> o çok eğlenceli bir süreçti. Çünkü... E... O malzemeler tek tek herkesten toplandı. Yazılar istendi yazarlardan. O yazılar geldi gitti değişiklikler yapıldı. Tabii o hallolduğu önemli değil o kadar da işin zor kısmı derginin tasarımının yapılmasıydı. Hmm. Seyhan'ın Serdar diye bir arkadaşı vardır tasarım yapan. İşte ilk derginin tasarlanmasına o yardım etti. Günlerce evde oturdular ve onu sayfa sayfa yaptılar... Ama çok hoştu işte Seyhan hepsi için küçük görsel malzemeler, şekiller, çizimler buldu. Çok eğlendi onu yaparken, çok severek yaptı ve çok da güzel bir dergi çıktı. Ve son verdiği röportajlardan biri de bana dayanabilecek bir grafiker bulduğum zaman yeni sayıyı çıkaracak diyordu. <gülüyor> Aynen öyle çünkü Serdar son sayıda artık yapamadı kendi işleri de gereği. Onu yaptırabilecek birisini de bulamadık. Hakikaten Seyhan'a dayanabilecek birisini arıyordu onu yapacak birisini. Umarım şimdi o sayıyı çıkaracak olan diğer dostları bulabiliyorlardır. Evet onlar bir şekilde halledecektir herhalde. Çünkü Seyhan kadar karpisli değiller onlar. Peki en başına döndüğümüzde o şiir atını neden çıkarmak istedi? Nereden çıktı o fikir? Hangi ihtiyaçtan da? Ya Seyhan şöyle bir adam... ...hiçbir şeyi geride bırakmıyor... ...silip atmıyor... ...bir şeyi bir kere yaptığında... ...ve ona değer verdiğinde... ...o hep kalıyor onda... ...dolayısıyla da... ...Şirat'ı Seyhan için bir heves olmamış hiç... Yani ...yıllar sonra da... ...aslında hep onu devam ettirmek vardı aklında. ...işte... ...işi bıraktığında fırsat bulabildi... ...onu tekrar çıkartmaya... Ve o zaman harekete geçti, yapabildi. Ee, kirli çıkı der hep arkadaşları Seyhan için. O bir şeyleri saklar, başkalarının kaybettiği şiirleri Seyhan'da toplanır. O bulur bir yerde, saklar bir şey yapar. O öyle yani şiir atında duyduğu o inanç herhalde hiç geçmediği için yıllar sonra tekrar çıkarmaya karar verdi fırsat bulduğunda. Ve e, o şudur işte bahsettiğim e, en başta bahsettiğim birkaç önce e, arkadaşlarıyla yaptığımız programda da hep altı çizilen bir nokta vardı sözlüklerle kurduğu ilişki. Evet, bizim evde o kadar çok sözlük var ki çok güzel bir şey o. E, i̇nsan evin içerisinde otururken herhangi bir dilde herhangi bir şeyi merak ettiğinde. Yani çok e, alakasız bir konuda bile bir sözlük bulabilir. E, Dile çok düşkün bir insandı. Bütün arkadaşları da bilirler zaten onu. E, özellikle Türkiye dilleri çok merak eder, ilgilenirdi çok. Bir sürü sözlüğü var. Evet ve yani röportajlarında dahi e, o. Sözlüklerle kurduğu ilişkinin ciddi izleri vardır yani herhangi bir konuda herhangi bir şey söylerken birden bir işte şu kelimenin de aslında evet. kökeni budur falan evet. diye hep göndermeleri var. O yüzeysel bir merak değil Seyhan gerçekten dili kendi içinden kendi mekaniğiyle algılamaya çalışmış bir insan. Hani dil onun için çok şaşırtıcı çok erken yaşlarda ...bir anlam ifade etmeye başlamış. Zaten hmm. ilk kitabını da çok erken bir yaşta yazıyor... ...şehir kitabını. Yani dile hep meraklıymış çocukluğundan beri. O merak yıllar içinde gelişmiş ve... hani ...hep şöyle hissederdi... ...koyverseler gidip bir yerde bir ay yaşayıp... ...o dili hemen öğrenebilir gibi ve... ...öğrenebilir gibiydi de... ...çünkü o, <gülüyor> onu çok yakından inceliyor... hani yapısını, şunu, bunu çözüyor, merak ediyor. Çok meraklıydı. Ve bunları e, aynı zamanda şiir kitaplarına da Evet, e, evet. yansıtıyordu. Zaten şiiri yavaş yavaş buna dönüşmüştü son birkaç hmm. yılda. Yani kelimelere kadar inmişti ve hani daha çok dilden bir şeyi tek bir kelimeyle anlatmaktan ibaret bir hale gelmişti. Ve bir diğer nokta da aslında zannediyorum diğer kardeşleriyle de birlikte ortak noktası bu Bartın'la olan bağları evet. yani Bartın dili der mesela evet. onu bir lehçe ya da ağız olarak kabul evet, etmez. Kabul etmez Bartınca diye farklı hani bambaşka tek başına bir dil varmış gibi düşünür hep o. Onu konuşmaya da çalışırdı tabii ki o e, yıllar içinde kaybolmuş birazcık ama <gülüyor> e, onu da denerdi o Bart'ın lehçesini çok severdi onunla bir evet. şiir de yazdı. Tabii tabii. Ve e, Bart'ından birileri geldiğinde bize misafir olarak ya da kardeşleri geldiğinde hep öyle konuşmaya çalışırdı hani evin içinde öyle konuşulsun hmm. isterdi. Birlikte muhakkak gitmişsinizdir tabii, tabii diye tahmin gittik. ediyorum. E tabii Bartın'ın Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kendine özgü bir söyleyişi var. Evet. Ama Bartın'ınki çok daha belirgin bir şey. Yani onu farklı kılan o muhtemelen. Ve e, yani ben de eski bir e, Bartın damadı olarak Amasra damadı olarak ha. e, hakikaten şey yapılmadığı sürece e, özellikle söylenmediği e, sürece anlamanız neredeyse imkansız. Hakikaten başka bir e, dil sesi söz konusu ve e, işte birkaç e, röportajından hatırlıyorum e, Seyhan Öresçeli'nin e, kullandıkları bazı kelimelerin hangi e, hani Türkçe değil daha doğrusu işte öz Türkçeden yahut Orta Asya'daki diğer dillerden e, köken almış olabileceğini Falan oturup çalışmış Aha, evet. düpedüz. O, o yüzden işte bu ayrı bir dildir Kesinlikle şey tabii bizim hiç duymadığımız kelimeler var orada. Onları araştırdı buldu falan. Ama hakikaten Bartınlıların konuştukları değil. E, tuhaf kendi bir müziği var. Evet. İniş çıkışları çok evet. farklı. Bir sürü farklı kelime var. Onun içinde o Seyhan için bir dildi. Evet yani farklı <gülüyor> ve güzel bir müziği vardır. Evet. Bartıncan'ın. Ee, ama şimdi o program başında konuştuğumuz e, şekilde duyarlılıkları olan bir şairin e, reklamcılık gibi bir e, kurtlar sofrası içerisinde olması e, zor olsa gerek diye tahmin ediyorum. Ee, şu sayede yırttı ondan. O dünyayı fazla ciddiye almadı Seyhan. Evet sadı değer vermedi anlamında söylemiyorum. Hı. Ama e, o alemin kurallarına çok da inanmadı. O reklamcılığı da Seyhan yine kendisi gibi yaptı. Hı. Hani kızdığı zaman vazgeçti. Bir şeylerin altında ezilmedi. Stres altına girmedi. Dolayısıyla da e, fazla örselenmedi ama... Ona rağmen yordu onu. Evet yani örneğin işte arkadaşlarından biri Haydar Ergülen o reklamcılık e, camiasından koşarak hı hı. kaçmıştı ilk e, fırsat bulabildiğinde. Hı hı. E, yanlış hatırlamıyorsam e, Hulki Aktunç da e, son zamanlarına kadar devam ettirmişti evet. reklamcılık Bildiğim e, şeyi, öyle. E, yönünü. Ama işte o şöyle bir şey, e, hayatta hani hayatını sürdürebilmek için bir işi yapmak. Evet. Yoksa e, aman ben reklamcılık dünyasında bir yerlere geleyim, çok paralar kazanayım, bir ismim olsun gibi düşünmeyip onu sırf bir iş olarak yaptığında daha az yoruluyor insan. Ama yine de e, şeyi hatırlıyorum, işte o geçen programda mesela Bahadır Bayrıl... Ee, durup böyle gecenin bir vaktinde arayıp işte şunu şöyle yapalım falan demelerinden bahsediyordu. Aha, evet. Yine evet. de e, hani kafası da sürekli e, şey yapmaya devam ediyor bir yanda. Tabii. Çalışmaya tabii. devam ediyor. Ama Seyhan öyle bir insandı. Yani kafası gece gündüz sürekli Çeşitli konularda sürekli çalışırdı. Yani o, ben Seyhan'ın uyuyup, sakinleşip yatıştığını hatırlamam. <gülüyor> Sabah erkenden kalkardı ve aklında bir şeyle kalkardı. Gece yarısı aklına bir şey gelirdi. Onun kafasının işleyişiyle ilgili bir şey. Senin için oldukça yorucu ve zor olmalı. E, çok yorucu ve zor. Seyhan'ın çok zor bir insan olduğu söylenir çevrede de. Ama şöyle bir şey var. E, Seyhan... Aslında yorucu ve zor değil. Tam tersi çok eğlenceli ve renkli bir insandı. Hep dışarıdan insanlara çok zor birisi gibi görünüyor. Ama benim hayatımda o kadar büyük bir yer doldurmuş ki yani bıraktığı boşluk da o kadar büyük oldu. Seyhan'ın zorluğu insanı yoran, üzen bir şey değil. Sadece hızlı ve heyecanlı bir şey. Çünkü hani bir sürü... Beklenmedik şey yapabiliyordu, bazı kaprisleri oluyordu, şu bu, hani bütün arkadaşları tarafından bilinen özellikleri ama e, Seyhan bir insanın hayatını çok renklendiren ve çok neşelendiren bir insan bu, çok hoş bir şeydi. Bütün gün evin içerisinde Seyhan'la birlikte vakit geçirirken ne bileyim bir sürü durduk yerde bir eşyaya bir isim uydurur <gülüyor> ya da mutfakta bir şey yaparken kapıdan başını uzatır aşure yapıyorsundur sarımsak koymayı unutmadın değil mi der <gülüyor> öyle komik neşeli bir adam da yani öyle sanıldığı gibi katı zor insanı yoran bir adam değildi peki ee, onunla ilgili bir özelliğini vesairesini ee, ...öğrendiğinde en çok neye şaşırmıştın mesela? Bir sürü yanı beni çok şaşırttı Seyhan'ın... ...çünkü biz çok kısa zamanda birbirimizi hızlıca tanıyıp... ...demin de söyledim ya... ...hikaye içerisinde evlenmeye karar verdik. Seyhan'ın aslında ne kadar... E, ...çocuksu bir insan olduğunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Evde hmm. e, yaptığı objeler... ...sokakta gezerken... E, Tezgahlarda satılan küçük ıvır zıvırları satın alması. Hani 7-8 yaşında bir oğlan çocuğu gibi kalem tıraş alması, bir şey alması, onu ona yapıştırması. O ilkokul çocuğu meraklılığı beni ilk şaşırtan yanıdır mesela. <gülüyor> galiba evet öyle bir, bir de nesnelerle, Çok nesnelerle ayrı bir şeyi var galiba kurduğu ilişki var. Evet zaten vefatından birkaç hafta önce... Evin içerisinde o yaptığı nesneler o kadar fazla olmuştu ki temizlik çıkadın zaten eve gelmeyi reddetti sonunda. Çünkü her yer bir şeylerle dolu. Biz işte bir tane büfe aldık. Bütün o nesneleri onun içine yerleştirelim dedik. Tabii yarısı ancak sığdı. Sürekli bir nesneler yapıyordu. Bir şeylerle bir şeyleri birleştiriyordu. Onları da zaten bir şekilde korumak, en azından bir fotoğraflarını çekmek... Kaydetmek istiyorum. Çok güzel şeyler var. Evet yani onlar ne böyle yeni bir şeyler yapıp işte bir takım isimler mi veriyordu yoksa e olmadık şey, şeylerden başka bir şeyler mi? Bir yerde gittiğinde bir taş buluyor. İşte zaten taşlara da çok düşkün. Onu getiriyor başka bir şeyin üzerine yapıştırıyor ya da... E, Değişik bir bitki almışız mısır çarşısından. O bitki bizim yemeyeceğimiz bir şey. O kurumaya başlıyor. Seyhan onu bir yerde iyice kurutuyor. O işte bir kendince forma dönüşüyor. O onu biraz daha şekillendiriyor. O sonunda bir deniz kızına dönüşüyor. E, ya da ne bileyim bir yerlere gittiğinde... E, Nereden de o? Emily Dickinson'ın galiba bahçesinden e, elma... ...getirip onu işte bir kavanozun içerisinde alkole koymuştu. Hmm. O yıllardır yaşıyor. Ve görünen o ki hiç bozulmayacak. Bir kavanozun içerisinde bir elma. Öyle farklı farklı bir sürü şey yapıyordu. Kolajlar yapıyordu. Tüpedüz bir simyacı gibi çalışıyormuş evet. aslında. Evet. Ve seyan için hiçbir şey atılmazdı. Dondurma çubukları atılmazdı. Bana dondurma çubuklarından yelpaze yaptı. <gülüyor> yani her şeyi bir şeye dönüştürüyordu ve çok zevk alarak yapıyordu bunu. Ne o işte yani o işte şairliğin o simyacı tarafı onun bütün yaşamına yansımış evet, ki. Evet işte onun için diyorum hani şair Seyhan'la e, normal hayattaki Seyhan diye farklı bir şey yok. Yani büyük bir ciddiyetle gün içerisinde bunlarla vakit geçiriyor. Muazzam. Peki e, tekrar şiiratına dönersek e, ona dayanacak bir grafiker bulamadığı için hazır olmasına rağmen bekleyen bir şiiratı sayısı var. Evet. Ve bir de arkadaşların dostlarının onun için hazırladıkları e, bir başka şiiratı dosyası var. İstersen bunlardan bahsedelim. Evet. İşte şiiratının basılmamış olan son sayısının bütün malzemesi toplanmıştı. Taslak olarak hazırlanmıştı. Bir grafikerin onun sayfa düzenini yapıp onu baskıya hazır hale getirmesi gerekiyordu. O bütün malzeme duruyor şu anda. Sıralaması yapılmış bir şekilde. Şu anda çıkacak olan şiiratı arkadaşlarının Seyhan'ın anısına diyebileceğimiz ...şekilde hazırladıkları bir şiir atı işte tanıdıklarının e, Seyhan'ın şiiriyle, kimliğiyle e, falan yanıyla ilgili e, yazdığı şeyler toparlanacak. Onlar konacak. E, onun dışında da o son şiir atından örnek diyebileceğimiz birkaç parça olacak. Öyle düşünüldü şu anda çıkacak olan şiir atı. Ee, o zaman bu bekleyen daha doğrusu... Ee, Seyhaner Özçelik'ten bize kalan sayı bu anma sayısından sonra mı gelecek? Evet, eğer bir şekilde onu basmayı başarabilirsek ki bunu yapmak gerekiyor, Hı -hı. daha sonra olacak. Onun e, en azından çizim halinde ya da notlar halinde kafasında o sayı için nasıl bir sayfa düzeni? E, Düşündüğüne dair doneler var mı elimizde yoksa sadece bir ya sıralama mı? metinler e, sıralama halinde var bilgisayarında. Onlar e, Word dosyaları halinde sıralanmış olarak duruyor. Ama tabii ki o işte görsel malzemeyle süslüyordu, şekiller koyuyordu, bir şeyler yapıyordu. Onları not almadığı için hmm. ne koymak istiyordu hiç bilmiyoruz. Ama yazılı. ...parçalar elde. <gülüyor> Belki... E, ...orayı... ...işin o kısmını... E, ...tamamlamak... ...sana kalıyor galiba. E şöyle bir şey olabilir onu düşündüm. Hani onun gibi yapmaya çalışarak... ...bir şey yapabilirim. Hı hı. Biraz daha onlara daha... ...soğukkanlılıkla bakabilir olayım. Onu yapacağım. <gülüyor> Pekala... Um... Yani konuşulacak çok çok şey var e, elbette ama e, doğrusu ben daha fazla seni e, zorlamak da e, istemiyorum. E, senin eklemek istediğin noktalar varsa duymak isteriz elbette. Ee, eklemek istediğim sadece şunu söyleyebilirim. Senin kaybetmek çok üzücü bir şey ve hani gerçekten onunla ilgili konuşacak şeyler hiç bitmez. Ne diyebilirim ki? Pekala. Katıldığın için çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Burada olman e, bizim için büyük bir e, zenginlik. E, efendim, bu hafta Seyhan Eresçeli'nin geçtiğimiz yıl 24 e, Ağustos 2011'de e, bizlere veda eden Seyhan Eresçeli'nin e, sevgili eşi Belgin Çınar e, ile birlikteydik. Eee... Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar.